Türk lirası ile Kur'an çekmeden 10 kişi yardımlaşmak için gün yapabilir miyiz? Olmazsa nedeni, nedeni nedir demişler. Gün e, organizasyonları diyelim işte hanımlar yapar, beyler yapar. E, bir araya gelirler birkaç arkadaş değil mi? İşte, Aynen, belli miktarda bir parayı e, topla ortaya koyarlar ve onu arkadaşlarından birine sırayla verirler veya Kur'ayla ile verirler. Bu sırayı belirlemek için Kura çekerler. Bu bir nevi yardımlaşmadır. Dolayısıyla bunda dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Peki.